Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain 12. ayet-i kerimeden itibaren Cenab-ı Allah insanın neden yaratılmış olduğunu söz konusu etmeye ve Ondan sonra annesinin karnındaki aşamaların neler olduğunu belirtmeye geçtiğini gördük. Hepimiz bir hakikat olarak biliyoruz ki dünya hayatı herkes için sonludur. Dünyanın kendisi de sonludur. Şu gördüğümüz ve görmediğimiz varlıklarıyla kainatta sonludur. Kur'an-ı Kerim'de Nuh <gülüyor> Aleyhisselam'ın sadece davet döneminin 950 yıl olduğundan söz ediliyor. Tarihte 350 yıl, 400 yıl gibi uzun süreler yaşadıklarından bahsedilen insanlar var. Bu ister hakikat olsun İster olmasın, netice itibariyle insanlar diğer bütün varlıklar gibi sonludur ve ölümlüdür. Fakat nasıl ki insanın varlığının diğer varlıklardan ayrı bir anlamı varsa, insanın ölümünün de diğer varlıklardan ayrı bir anlamı vardır. diğer varlıklar özellikle canlı varlıklardan olmakla birlikte hayvan türü akılsız varlıkların neticede diriltilseler bile diriltilseler bile Âmme suresinin sonundaki ayet-i anladığımız konu ile ilgili hadis-i şeriflerin bizlere belirttiğine göre Birbirlerine haksızlık eden hayvanlar arasında kısas yapıldıktan sonra onlar da toprak olacaktır. Fakat sadece insanoğlu dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını, ebedi bir mükafat yahut ebedi bir ceza, ikisi arasında elbette günahkar müminlerin bir süreliğine cehennemde kalması var. Onu da netice itibariyle ebedi mükafat kısmına dahil olacakları için ya ebedi bir mükafat ya ebedi bir mücazat söz konusudur. İşte insanın ölümünü anlamlı kılan insanın ölümünü diğer varlıkların son bulmasından farklı kılan da bu özelliktir. Hiçbir varlık Mükellef olmayan daha doğrusu hiçbir varlık hayattayken canlıyken veya dünyada kıyametten önce yapıp ettiklerinden sorumlu tutulmayacakken hayvanlar için az önce belirttiğimiz çok sınırlı bir sorumluluk dışında bir sorumluluk mevzubahis değilken insanoğlunun amellerinden sorumlu olması onun ayrıcalığı olduğunu gösteriyor. Peki bu ayrıcalığın sebebi nedir? Bu ayrıcalığın sebebi, insanın Cenab-ı Allah tarafından, inna hadiinahu sabil inma şakiran ve inma kafuran buyurunda belirtildiği gerekçeler dolayısıyladır. Yani biz insana doğru yolu gösterdik. Bundan sonra artık o ister şükretmek Doğrultusunda amel etsin, isterse kafir olmak ve nankörlük etmek doğrultusunda amel etsin. Bundan önce de niçin insana doğru yolun gösterildiğinin gerekçesi de Cenab-ı Allah'ın insana vermiş olduğu duyu organlarının farklılığı gösterilmektedir. İnna halaknal insane min nutfatin insan suresinden bahsediyorum baş taraflarında İnna halaknal insane min nutfatin amşac nebtelîhi fe cealnâhu Biz insanı karma karışık bir nutfeden yarattık onu sınıyoruz Bu sebeple biz onu işiten ve gören yaptık Arılardan tutunuz, efendime söyleyeyim sivrisineklerden tutunuz, deveye, file, balığa varıncaya kadar, kuşa, kartala varıncaya kadar. Bütün canlı mahlukatın bir görmesi vardır, bir işitmesi vardır. Fakat onların hiçbirisi için nebtelihi yoktur. Onu sınıyoruz kaydı, onlar için mevzubahis değildir. Onlar sınandıkları için işiten ve gören varlık olarak yaratılmadılar. Biz sınandığımız için dünya hayatında sınanmakta olduğumuz için işiten ve gören olarak yaratıldık. O halde sınananın işitmesiyle görmesinin anlamı ile sınanmayanın işitmesinin ve görmesinin anlamı arasında ciddi bir fark olması kadar da tabii bir şey Peki biz sınanmakta olduğumuza göre bu sınavın da elbette bir karşılığı, bir neticesi ve bu neticeye göre görülecek bir, karşı karşıya kalınacak bir muamelesi var. İşte bugün göreceğimiz ayeti kerimelerde Cenab-ı Allah bize bu hakikatleri hatırlatıyor. Evvela hayat kadar tartışılmaz bir gerçek olan öleceğimizi söz konusu ediyor. Estaizu billah. ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Yani bundan önceki ayet-i kerimelerde sözü edilen, doğum ve doğumdan önceki nutfeden tutun, geçen dersimizde bahsettiğimiz diğer aşamalardan sonra siz, Boğacaksınız, yaşayacaksınız, mükellefiyet döneminiz bitecek ve ne olacak? ثُمَّ innakum بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ Sonra sizler bütün bunlardan sonra elbette öleceksinizdir. Ölümden sonra ne var? ثم انكم يوم Sonra sizler kıyamet gününde. Kıyamet ayağa kalkış demek. Ayağa kalkılacağı o günde diriltileceksiniz. Kıyamet gününe bu ayağa kalkma gününe aynı zamanda bas günü denilir. Bas günü. والبعث ''Ba'del mevti hakkun'' diyoruz ya, ''Amentu'' de o. ''Ve ölümden sonra diriliş bir hakikattir, bir gerçektir.'' Ve biz bu gerçeğe iman ediyoruz. Bu gerçeğe iman ettiğimiz için, bu gerçeğin ışığında dünya hayatımızı tanzim ediyoruz. Bu gerçekle karşılaşacağımızı esas alarak, Dünya hayatımıza disiplin getiriyoruz. Dünya hayatımızı düzenliyoruz. Neyi yapacağımızı, neyi yapmayacağımızı ona göre ayarlıyoruz. Çünkü diriltileceğiz. Oh. Diriltileceğiz. Ölüm, İslam akidesinde, Kur'an'ın belirttiği hakikatler çerçevesinde bir ölmek ve yok olmak değildir, nihai bir yokluk değildir. Ölüm, İslam alimlerinin yaptığı benzetme ile bekleme salonuna geçiştir. Orada bir süre bekleyeceğiz. <gülüyor> Bu süre tamamlandıktan sonra, bu süre tamamlandıktan sonra Ba'f. Ba'f ise gönderilmek demek. Gönderileceğiz. Nereden? Kabirlerimizden. Nereye? Mahşere. Ne için? Hesaba çekilmek için. Niçin hesaba çekileceğiz? Kimse Cennete girdikten sonra Ya Rabbi bana daha yüksek bir makam vermeliydin demesin. Cehenneme girerse Ya Rabbi benim cehenneme bu kadar kötü yerde olmamalıydım demesin. Ben cennete gitmeliydim demesin diye. Herkes kendi hesabını kendisi görecek. Kitaplarımız, amel defterlerimiz... İnşallah hepimiz sağımızdan alırız amel defterlerimizi. Verileceği zaman defterine bakan herkes diyecek ki مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Aman Allah'ım bu kitaba ne oluyor? Küçük olsun, büyük olsun, yazmadığı, kaydetmediği, zikretmediği hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah ona ne diyecek her kitap sahibine? İkra kitabını. Kefa بنفسك اليوم عليك حسيبة. Şu müthiş adalete bakınız. Kendi kitabını kendin oku. Bugün kendi kendini hesaba çeken olarak sen kendine yetersin. Yardım istemeyecek. Dünyada istediğiniz kadar matematiğiniz zayıf olsun. Hiç önemli değil. Orada hesabınız o kadar açık olacak ki matematik eğitimi görün veya görmeyin. O hesabı yapacaksınız. Herkes yapacak. Ümmi olunsun veya olutmasın. Çünkü orada semboller, rakamlar değil. Amellerin kendileri görülecek. Nasıl olacak? Orasını görünce bileceğiz. Ameller müşahhas olarak ne edecek? Kafir inkar edecek. Hayır bu amelleri ben yapmadım diyecek. Cenab-ı Allah ona diyecek ki olur mu yaptın sen bunları. Şahit istiyorum. İşte rasullerim, işte Meleklerim. Hayır kendi nefsimden olmadıkça şahit kabul etmem. Diyecek kafirler. Yasin suresindeki ifade odur. Estaizu billah. Al Yüma naxtimo Ağzlar yalan söylüyor çünkü. Yapmadık diyecek. Bugün ağzlar yalan söylediği için ağzlarına mühür vuracağız. Al Yüma Ağzlarına mühru basacağız. Onun yerine ve tükellimuna eydihim Elleri konuşacak. Ve teşhedü erculuhum bi mekânü yâmehûn Ayakları da neler yaptıklarını söyleyecekler. Derilerimiz bile bizim hakkımızda şahitlik edecek. Ve kâlu liculûdihim lima şehittim aleyna Derilerine soracaklar diyor. Yahu siz niye bizim aleyhimize şahitlik ettiniz? Kâlu Antakna Allahu allazi şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Konuşmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Ahiret ahvalii çok etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimelerini ahireti anlatan. Helaka suresinde o can çekişme halini anlatan ayetleri iyi, koru, iyi okuyalım, iyi düşünelim, iyi tefekkür edelim. Rahman suresi, Vaka'a suresi, bu iki sure ve diğer birçok sure. Ahireti fevkalade anlatıyor. Gözünüzle görür gibi böyle. Hiçbir din ve hiçbir düşüncede, hiçbir felsefede, hiçbir inançta, hiçbir ideolojide Kur'an-ı Kerim'deki kadar ahiret açık ve net ayrıntılı eksiksiz ve bu kadar mükemmel anlatılmış değildir. Aklınızda ya şurası boşluk kaldı burası anlatılmamış acaba ne olacak diyebileceğiniz hiçbir nokta yok. Bazı ufak tefek Acaba bu nasıl olacak diye düşündüğümüz yerler ile ilgili toplu ifade olan yerlerin tafsilatını da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesi açıklamıştır. Onun için mümin ahirete imanını nazarı itibara alarak dünya hayatını düzenler. Dünya hayatını tertipler, dünya hayatını yoluna koyar. Ağzınızdan çıkan söz ahirette karşınızda çıkacak. Benim de karşıma çıkacak. Hepimizin yani. O halde ağzımdan çıkan sözler ahirette karşıma ne olarak çıksın istiyorum? Evvela bunun cevabını kendime, kendi menfaatimi esas alarak, Samimi bir şekilde cevaplandırmalıyım. Ağzımdan çıkan söz aleyhime bir vebal olsun diye mi istiyorum? Böyle bir isteğim olabilir mi? Olamaz. O halde aleyhime vebal olacak. Beni cehenneme çekecek. Yaklaştıracak, yaklaşmama sebep olacak. Sözlerin ağzımdan çıkmamasına bütün gayretimi ortaya koyarak çalışacağım. Aksine ağzımdan çıkan her bir sözün beni cehennemden uzaklaştırıp cennete yakınlaştıracak bir söz olmasına dikkat edeceğim. Ona göre ölçeceğim, biçeceğim. Bunun için ne gerekir? İlim gerekir. Hangi söz, hangi amel cennete yaklaştırır? Hangi söz, hangi amel cehenneme yaklaştırır? Bunu bilmeden sözlerimizi, amellerimizi, hal ve hareketlerimizi ne yapamayız? Belirleyemeyiz, tespit edemeyiz. Çünkü biz dirilteceğiz, diriltineceğiz ve yaptıklarımızın hesabını çekiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in adetidir. Bazı hususları bazı yerlerde özetle anlatır, bazı yerlerde uzun uzadıya anlatır. Kur'an-ı Kerim'in her konuda tertibi özellikleri anlatımı Beşer'in yazdığı kitaplara veya sözlere de benzer ahirete iman ile alakalı bütün tafsilat bir surede verilmiş olsaydı faraza eh bugün ahirete iman üzerinde duracağız sadece bu sureyi okuyalım veya bir hafta bu sureyi okuyacağız 15 gün e okuduk kardeşim 1-2-3-5 bitti böyle değil Bizim hayatımızda Kur'an hayat kitabıdır. Bizim hayatımızda dünya, hayat, ahiret, iyi, kötü, güzel, çirkin, büyük, küçük, tatlı, acı. Her şey iç içe mi? İç içe. Hayatımızın bir bölümünü sadece sağlığa, bir bölümünü sadece hastalığa, bir bölümünü sadece üzüntüye, bir bölümünü sadece kötülüğe, güzelliğe vesaire diye böyle bir kısımlara ayrılmış, tek tek taksim edilmiş, hücreler bölünmüş bir tarafı var mı? Yok. Acı, keder, üzüntü, güzellik, kötülük, her şey iç içe bu dünyada. allah Ekber. Onun için Kur'an-ı Kerim hayatla bir bir örtüşen negane kitaptır. Allah'ın kitabı. Böyle olması da yakışır, böyle olması da gerekir, başka türlü de zaten olamazdı. Onun için Kur'an-ı Kerim bakıyorsunuz, tamam Cenab-ı Allah bizi Oldurdu, öleceksiniz dedi. Kıyamette de diriltileceksiniz dedi. Şimdiki ayet kerimeye gelecek ayet kelimeye bir dikkat buyurun. Bakın ne diyor, Saitü'bilah. Ve Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Taraik tarikanın çoğuludur. Tarikın çoğuludur. Ve biz yaratmaktan yana gafil değiliz. Gaflette değiliz. Her şeyi biliriz. Her şeyden haberdarız. Bizim haberdar olmadığımız hakkında bilgimizin olmadığı hiçbir husus yok. Bütün ayrıntılar bizim bilgimiz altındadır. Bizim kontrolümüz altındadır. Dolayısıyla bu bir önceki ayet-i ile de kopuk değil. Diriltileceksiniz ya. Diriltileceğiz ya. allah Teala bizim bu dünyada yaptığımız, ettiğimiz hiçbir şeyden gafil değildi ki. Her şeyi bildiğine göre, eksiksiz olarak her şeyi karşımıza çıkaracaktır. Bunun delili, işte bu uçsuz bucaksız kainattaki, Aklın, sırrın izah edemediği bu harikul ade nizamdır. Bu harikul nizamı bu kadar mükemmel bütün ayrıntılarıyla ve mükemmellikleriyle işleten, yürüten varlığını devam ettiren Yüce Allah, elbette ki bizim iyi veya kötü amellerimizden küçük ya da büyük olsun gafil olmaz. Ahirette de bunu karşımıza çıkartmaya kadirdir. Bundan dolayı mükafatlandırmaya, sorgulamaya veya cezalandırmaya kadirdir. Kainatın bu işleyişini bu kadar muazzam bir şekilde düzenleyen bir Allah'ın bu düzeni neye delildir? Sonsuz bir kudrete, sonsuz bir ilme, sonsuz bir iradeye, sonsuz yani kısacası Cenab-ı Allah'ın bütün kemal sıfatlarına her bir yönüyle apayrı bir delil teşkil etmektir. Bu delaleti dolayısıyla, bu delaleti dolayısıyla Cenab-ı Allah bizim amellerimiz bu kainatın yüceliği ve mükemmelliği karşısında ne ifade eder ki? Dolayısıyla sakın ha insan zannetmesin ki, ya benim bütün bir nereden bilsin? Diye bir düşünce, gücü, kudreti, kainatı bu nizama sokmaya yeterli olan bir kimsenin, bizim amellerimizden gafil olmasını düşünmesine veya kabul etmemize imkan bırakmamaktadır. Taraik kelimesi, Arapçada aynı zamanda bir şeyi üst üste koymak manasınadır. Yani biz üst üste yedi gök yarattık demektir. Allah-u Alem bu mana, Yol diye açıklamaktan kainatın hakikatine daha uygundur. Çünkü her bir sema ki semanın ne olduğunu tam olarak hiçbir müfessir izah edememiştir. Mümkün değil. Hangi sema nedir? Bir zamanlar sema yedi gezegenin her birisi bir sema kabul ediliyordu astronomi, o zamanın astronomi bilgisi, çerçevesi içerisinde. E yok öyle değil. Sema kısacası Arapçada Üstümüzdeki her şeye sema denilir. Bize göre şu anda bu talan semadır. Üstümüzdeki her şey. Tam olarak ne? Allahu Alem. <gülüyor> Bunlar yedi yoldur. Üst üste yedi tabaka halinde. Nitekim Tebareke suresinin başında Halaka seb'a semavatın tibaka Ayet-i kerimesi bunu daha güzel açıklamaktadır. Yani bu iki ayet-i kerime arasında bu mana ile bir örtüşme olduğunu görüyoruz. O Allah ki birbiriyle örtüşen, birbiri üstünde tabakalar halinde yedi sema yaratmıştır. Birçok gök cismini gördüğümüz gibi ay ve güneş bunların en belirgin şeyidir. Gök cisimlerinden de anladığımız üzere kainat ifade ise belki tam daire midir değil midir o ayrı bir kumu <gülüyor> dairesel bir şekildedir. Veya elips türündedir. O ayrı bir konu. İşte kainat dolayısıyla birbirinin üstünde diğer işte elips şeklinde veya dairesel bir şekilde semavat. Nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Orasını tasavvur edip bilmemize imkan yok. Çünkü Kaf suresinde buyurulduğu üzere ve sema'e beneynâhe bi'eydin وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ diye buyurmaktadır Cenab-ı Allah. Semayı ise biz kudretimizle bina ettik ve biz onu genişletip durmaktayız. Varlık, kainat sürekli bir genişleme halindedir. Ayet-i Kerime'den Allah buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah işte sürekli gelişme halinde ve genişleme halinde olan Böyle bir kainat, kainatta genişleme, gelişme ve değişim. Ölen oluyor, dirilen oluyor vesaire, yükselen oluyor, alçalan oluyor, her bir şey oluyor. Yok olan oluyor, var olan oluyor vesaire. Kainatta sürekli bir değişim, hareket, hız vesaire. Bu karmaşık kainatta Cenab-ı Allah'ın her şeyi mükemmel bir düzen içerisine koyduğunu görüyoruz her şeyi mükemmel bir şekilde de bütün ayrıntılarıyla halk ettiğini, yarattığını, varlığını idame ettirdiğini, devam etmesini sağladığını görüyoruz. İşte bunu yapan Cenab-ı Allah, yani mahlukattan hiçbir şekilde gafil olmayan Allah, Celle Celaluhu ve ilahe gayruhu, hiçbir şekilde bizim amellerimizden de gafil olamaz. Ona göre ayağımızı denge alalım diyor yani. İşin açığı bu. Ey Ademoğlu ben kainattaki her şeyi biliyorum. Sen de ne yapıyorsan hepsini biliyorum. Öldükten sonra diriltileceksin. Amelinin karşılığını göreceksin. Ona göre bu dünyada ayağını denk al diyor. Ahirette ne görmek istiyorsan dünyada onu ekeceksin. Budur. Devam ediyor. Sonra ne yaptı Cenab-ı Allah? ve enزلna min as-samaa'i maa'an ve biz semadan belli bir ölçü ile su indirdik ölçüsüz hiçbir şey yok bu kainatta suyun ne zaman nerede ne şekilde indirileceği Allah'ın tayin ettiği ölçülerledir. Ne zaman nerede kime yarayacak kime yaramayacak hangi ekine vesaire. Tüm bunların hepsi Cenab-ı Allah'ın indirmesiyle alakalı. Bir hadis hatırım geldi onu size aktarayım. Allah'ın diyor salih kullarından birisi bir gün yolda giderken bir sesin buluta filan Yerde yağmurunu yağdır, filan araziyi sulasın dediğini işitiyor. Merak ediyor, bulutu takip ediyor. Bulutun yağmur yağdırdığı yeri görüyor ve o yağmurun diyelim ki vadi içerisinde akıp gittiği bahçeyi takip ediyor. Bir adam görüyor tarlada, o bahçede tarlada, çalıştığını görüyor. Selamlaştıktan sonra bana söyler misin diyor. Sen diyor, bu arazide ne yapıyorsun? Nasıl tasarruf ediyorsun bundan? Ya bundaki uygulaman ne? Niye sordun diyor. Vallahi diyor. Yolda gelirken bir meleğin buluta seslendiğini, ona filan yerde yağmur yağdır dediğini, filan arazi, filan adamın arazisini sulaması için duydum. Suyu takip ettim, senin buraya geldiğini gördüm. Sen ne yapıyorsun ki? Cenab-ı Allah senin arazin için özel takdir de bulunuyor. Vallahi benim fazla yaptığım bir şey yok diyor. Tarlamda gerektiği gibi çalışıyorum. Mahsulü topladığım zaman mahsulümü üç'e ayırıyorum. Üçte birini fakirlere, muhtaçlara veriyorum. Üçte birini ben çoluk çocuğum geçimini sağlamakla yükümlü olduğum kimselere ayırıyorum. Üçte birini de Tohum olarak tekrar bu araziye ekiyor. Şimdi, burada bu hadisten, bu kıssadan eskilerin tabiriyle çıkartacağımız hissede Cenab-ı Allah ellerini hayırdan çekmeyenlere hayırlar ihsan eder. Bulutları bile onlar için özellikle yönlendirir. İki, kainatın ahvali ne bizim amellerimiz adeta belirleyici bir fonksiyon icra ediyor. Bütün haller için değil, bazı haller için. Burada bakın. bulutun Belli bir yerde yağmur yağdırması o adamın sadakasına bağlı. İnsanlar onun için fakirlik, kıtlık, darlık vesaireden şikayet etmeden önce kendi amellerinin Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbedecek türden olup olmadığına evvela dikkat etsinler. Salih amel Cenab-ı Allah'ın salih nimetlerini ve efsanlarını celbeder. Kötü ameller de allah Teala'nın gazabını intikamını celbeder. Ona dikkat etmek lazım. İşte Cenab-ı Allah'ın yağmur yağdırdığı semadan indirdiği yağmur da belli bir miktardır. Bu miktarı zamanı, mekanı tamamıyla tamire tayin eden, tespit eden Cenabı Allah'tır. Çünkü ve enzelna min as-sema'i ma'amrık Cenabı Allah dilerse yağmur hiç böyle sen istifade etmeyeceğin bir şekilde de yağdır. 90'lı yıllarda daha yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a iki defa yağmur bombası atıldı. İkisinde de yağmurlar gitti birisi Barmerada da yağdırdı. Yani vallahi şeyi, aburunu. Ama böyle hiç İstanbul'a hiç alakası olmayan, İstanbul'a en ufak bir faydası olmayan bir yerlerde yağdırmıştı. Halbuki İstanbul susuzluktan kırılıyordu. Bir sebebi var yani Bir sebebi var. Allah'ın elinde olanı rahmeti üzerimize celbetmek için Allah'ın istediği istikamet üzerinde devam etmek zorundayız. Allah'ın rahmetini, yardımını celbetmenin en güzel yolu Allah'ın yolunda yürümektir. Samimiyetle yürümek mübudur. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? sabr ve وَالصَّلَىٰهِ Sabır ile namaz ile Allah'ın yardımını isteyin. Sabretmeyen, namaz kılmayan ne yüzde Allah'tan yardım isteyecek? Musibete geldi, hemen feryadı basacak. Nasıl yardım isteyeceksin? Sen sabretmiyorsun ki benim kaderime. Namaz kılmayacak, Allah'tan yardım isteyecek. İsteyebilirsin. Hat <gülüyor> karşılığı olmaz. Ona dikkat etmek lazım. Peki Cenab-ı Allah belli miktarda indirdikten sonra, semadan indirdikten sonra suyu ne yapıyor? فَاَسْكَنَّهُ fil الْاَرْضِ Biz o suyu yerde iskan ettirdik. Nehirlerde, göllerde, denizde. Yeraltı su depolarında, kaynaklarında. Hepsi yerde sakin oluyor bu su. bu budur. Denizden her sene buharlaşan su kadar yağmur düşer diyorlar. Doğru. Fakat nereye düşer? İşte onu belirleyecek olan bir yerde bizim salih. ...olan veya olmayan amellerimizdir. daha dikkat etmek lazım. Ve inne alâ zehâbin bihîle kadirûn. İşte burada onu anlatıyor. Ve şüphesiz biz... ...onu alıp götürme kudretine... ...sahip olanlarız. Onu alıp götürme. Sizin ondan yararlanmanıza... ...imkan vermemek kudretine... Sahip olanlar. Dilersek o suyu size yararlı kılarız. Dilersek onu istifade etmeyeceğiniz bir şekilde. Yağmur yağar ama istifade etmezsiniz. Hatta felaket olur. Felaket olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Mescid-i kutbe hutbe veriyor. Bir bedevi geliyor. Ya Resulallah diyor. Ekinler, hayvanlar hep telefon. İçecek su suda bulamıyoruz. Allah'a dua et, bize yağmur yağdırsın diyor. <Gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, hal ellerini havaya kaldırdı. Hadis-i Şerif duayı da zikrediyor ve yağmur için dua etti. Sahabi söylüyor hadisi rivayet eden, vallahi diyor, gökte bir parçacık bulut dahi yoktur. Birden baktık ki şuradan buradan bulutlar geldi toplandı ve Medine'ye öyle bir yağmur yağdı ki geçer, çevreye duvarların dibinden dibinden ancak evimize gidebildik. Ve yağmur kesintisiz bir hafta devam etti. Ertesi cuma aynı adam veya bir başkası diyor sahabi geldi ya Resulallah bu yağmur artık fazla oldu. Dua Allahü Teala bu yağmuru üzerimizden alsın. Yeter artık. Doyduk yağmura. İşte bir kader bu. Bir miktar ile. Onun için o zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ım etrafımıza yardır. Üzerimize değil artık. Ve yağmur duasında Allah'ım sen onu kendisinden yararlanacağımız bir rahmet kıl diye ifadesi var. Bize azap olmasın. Zaman zaman haberlerde görüyorsunuz. Bir yağmur yağıyor, koca bir kasabayı bir şehri veya yarısını alıp götürebiliyor. E bu yağmur rahmet değil azaptır. Azaptır. Cenab-ı Allah her bir hadiseyle bize aslında ayrı bir mesaj veriyor. Yeter ki biz ifade yerindeyse o mesajları almasını, okumasını bilelim. Allahü Teala'nın hikmetsiz, anlamsız, insanlara bir şeyler söylemediği hiçbir hadise yok ki aynatta. Her bir hadise bize bir şeyler anlatıyor. Yeter ki biz Anlayalım. Peki o faydalı yağmurdan bizler neler yaptık? فَاَنْشَعْنَا لَكُمْ بِهِ min مِنْ ve وَاَعْنَابٍ Biz sizin faydanıza, o yağmur ile pek çok hurma, bahçesi ve pek çok üzüm bağı inşa ettik, vücuda getirdik. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُمْ كَثِيرًا Sizin bu bahçelerde bunların dışında birçok meyveleriniz de vardır. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Ve siz bunlardan yersiniz. Vallahi insanoğlu çok mankördür. Ve bazen ifade yerindeyse faydalıya zararlıya da ayırt edemiyor Yerine göre kimse meslek erbabı bize kızmasın. Yerine göre bir üzüm tanesindeki tat ve lezzet, kilosu 50-60 liralık olan baklavadaki bir dilimden çok daha fazladır. Daha faydalı ve daha zararsız olduğu da zaten tartışılmaz. Böyledir. Bunlar, allah Teala'nın bu yarattıklarının her birisinde apayrı bir fayda var. Ha, yaptığımız, bahsettiğimiz yemekler, yiyecekler falan hepsi de bizim işimiz. Ha? Ama biz bazen o kadar basiretsizce iş yapıyoruz ki, Allah'ın bizim faydamıza, sağlığımıza yarattığı gıdaları bir zararlı hale getiriyor. Zarlı hale getiriyoruz. Yağı tutuyoruz, yemeği daha lezzetli yapsın diye alabildiğine kadar kızdırıyoruz, yakıyoruz. Al sana zehir. Damarını da tıkar, mideni de bozar, bilmem ne, şu bu vesaire. E ama yağlı, kızarmış yerken daha lezzetli geliyormuş. İnsanoğlu kendisini ne kadar çabuk kandırıyor Aklını devreye sokmuyor. Nefsini devreye soktuğu zaman kolay kolay kendisine faydalı bir iş yapmaz. Hele şimdiki bu beslenme alışkanlığımızı temelinden bozan bu kötü alışkanlık. Bilmiyorum sizi ama kokusuna tahammül edemiyorum. O kırmızı şeyler var sıkıyorlar falan filan. Kokusu beni rahatsız ediyor. Afiyetle millet yiyor. ...iştahla ay ne kadar güzel falan filan. Allah Allah. Belki biz alışmamışız. Peki bu hale nasıl geldi ben bundan rahatsız oluyorum. Çocuğum veya torunum bunu severek yiyor. Parazan. Ağzımızın tadını bozdular. İşin temelinde de arkasında da... ...uluslararası bir... ...sömürü ağı var. Korkunç bir sömürü ağı var. Ne bu ya? Gidiyorsun... Kabe'yi tavaf ediyorsun, çıkıyorsun, bilmem e, şu, şu McDonald'su, bilmem ne şey, susuz, Allah Allah. Ne ya? Oraya kadar gitmiş bu iş, gitmişse, biz Müslümanların kendimize gelmek için daha çok şeylerin farkına varmamız lazım. Ne kadar tabii ne kadar doğala yakın beslenebilirsek o kadar hayırlı olur. Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği de budur. Dersimiz veya da şeyimiz bir beslenme programı değildir elbette. Ama yani işin hakikati bu. Bir sonraki ayet-i kerime zaten buna geliyor. Ayrıca diyor 20. ayet-i kerime fevkalade enteresan ve şecereten tehrucu min turi seynâ tembutu biddühni ve sıbğın lil aakilin. ''Ve bir ağaç ki Sina Dağı'nda yetişir, hem yağ yetiş çıkartır hem de yiyenler için bir katıktır.'' Zeytin ağacından bahsediliyor. Zeytinden bahsediliyor, zeytin yağından bahsediliyor. Zeytin yağı hem yemektir, katıktır evet. Hem de şifadır her yönüyle. Ama yine biz onu işlemden geçiriyoruz. Yine onu faydasının en azından bir bölümünü öldürecek hale getiriyoruz. Neymiş? Zeytinyağının kokusunu alacakmış. Ağır geliyormuş. Ben bilmem. Ama Kur'an-ı Kerim enteresan. Tabi iyi olarak. Yani zeytin ağacının diğer ağaçlardan farklı özellikleri çok. Bir defa çok uzun ömürlüdür. İki, diğer ağaçlar gibi böyle hizmet, bakım falan fazla istemez. Senede bir defa belli bir mevsimde arazisini, çevresini havalandırsan, çapalasanız veya sürseniz yeterlidir. Yeterlidir. O küçücük, belki boyu diğer ağaçlara göre çok az olan, ha, şeyden, bir bakıyorsunuz tuttuğun zaman maşallah patır patır zeytinler yere dökülüyor toplamaktan e, aciz kalıyorsunuz. Şey demiyor. kalada bir tabi faydaları nimetleri şeyleri var ve Cenab-ı Allah bunları bizlere nimet olarak e, indirmek veya vermek sadedinde de bunları zikrediyor. Aleyhissalatuhis salam Efendi müzdem. Külü zeyte ve bihi buyuruyorsun. Fe min şeceratin mübareke. Zeytin yağını yiyin ve onu vücudunuza sürün. Çünkü o mübarek bir ağaçtandır. İşte sürersek kokarız mokarız orasından karışmam ben. Fakat hadis-i şerif bu ve Şifa olduğu bir, da bir şüphe yok. Şale devam ediyor mu bilmiyorum ama bizim küçüklüğümüzde biz iyi biliyoruz. Doğan bebeklere belli bir dönemden itibaren vücutlarını bir güzel böyle zeytinyağı ile şey derlerdi. Ee, ne diyelim iyice boyarlardı zeytinyağıyla ve e, derisi bilmem nesi teni güzelleşir sağlamlaşır diye bir kanaat var kanaat ne kadar doğru ben bunu bilemem ama mutlaka faydası olacağına da inanıyorum doğrusunu isterseniz. Cenab-ı Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu bunca nimetin demek ki asıl maksadı ne? Yaratılış gayemiz çerçevesinde amel etmek. Çünkü bunlar kainat ve her türlü nimet bizim Allah'a kulluğumuzu ifa edebilmemiz daha kolay yerine getirebilmemiz için nedir? yardımcı destek unsurlardır. Allahü Teala bunları yeryüzünde halifelik vazifemizi daha sağlıklı ve mükemmel şekilde yerine getirmek için yaratmış bulunmaktadır. Ve inne fil en'am ila fi ve lekum fiha menafi'u kesiretun ve minha Bu ayet-i kerimeyi de kısaca meallendirelim. Ve yemin olsun muhakkak sizin için davarlarda bir ibret vardır. Nasıl olmasın ki? Koca koca deveyi, ineği, koyunu, keçiyi Cenab-ı Allah bizim emrimize vermiş. Onlardan beşeriyet yaratıldığından beri yiyip duruyor ve nesilleri hala devam ediyor. Beşerin de ihtiyacına cevap veriyor. Bir takım beceriksizlikler bir takım zalimlikler insanların önüne bu nimetlerin ellerine ulaşması için engel teşkil edebiliyor. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. Yani bir zamanlar ciddi manada bir hayvancılık ülkesi olan bu, bu memlekette ne bileyim etin kilosunun 40 lira dolaylarında olmaması gerekir. Yazıktır. allah Teala'nın nimetlerini biz güzel değerlendirip dağıtımımız adil olmadığı yerde bu işler elbette böyle olumsuz olur. Ben küçükken bizim memlekette bir tabir kullanılırdı. Bu pahalılık Rabbin pahalılığı değil, kulun sebep olduğu bir pahalılıktır derlerdi. Kulların zalimliklerinin, açgözlülüklerinin, çok affedersiniz bazılarının sahtekarlıklarının, bu iş için kurdukları özel mafyaların, bilmem nelerin vesairelerin veya birsizliklerin, plansızlıklarının bir ...sebep olduğu bir pahalılıktır. Yoksa Cenab-ı Allah kullarını... ...Efendime söyleyeyim... ...aç bırakarak cezalandırmamıştır. Bütün beşeriyet tarihi boyunca. Firavun için kıtlık olmuştur. Şu olmuştur, bu olmuştur. Mekkeliler kıtlık olmuştur. akılları başlarına gelmesi için. Ama açlıkla helak etmemiştir. Semadan gelen bir azapla helak etmiştir. Yağmurla... Fırtınayla helak etmiştir, yagan taşla helak etmiştir. Ama açlıkla niçin? Çünkü rezzaktır o. Rezzaktır. Ama insanoğlunun beceriksizlikleri, zalimlikleri, açgözlülükleri Allah'ın rızkının kullarına ulaşmasının önünde bu şekilde engel olabiliyor. Bir ibret var. Nedir bu ibret? Davarların yaratılışında. Nuskikum min fi butun Onların karınlarındakinden biz size süt içiyoruz. En'am suresinde pardon Nahl suresinde ayeti kerimede kullanılan tabir çok dikkat çekicidir. Biz size kan ile işkembelerindeki bağırsaklarındaki dışkı arasından, aitkereim kerime kullandığı için ben kullanıyorum, dışkı arasından içenler için lezzet veren halis katıksız süt için kan ile pislik arasından süzülen Allahü Teala o, o muhteşem fabrikada bu süzmeyi gerçekleştiriyor. Onun için ibret var bundan, bunun üzerinde kul düşünecek yani. Bakın allah Teala bizler için neler yaratmış. Buyurun. Bütün kainat bir araya gelsin. Bir hayvan yaratmaktan bahsetmiyoruz. Bir canlı yaratmaktan bahsetmiyoruz. Böyle bir süt oluşturma mekanizması oluşturursunlar. Bakın. Mümkün değil. Onun için ibret var. Bunlar da diyor Cenab-ı Allah. Başka ve lekum fîhe menâfi'u kesîrâ. Üstelik bu davarlarda sizin sayılamayacak kadar çok menfaatleriniz vardır. Yük taşımakta kullanırsınız, çift sürmekte kullanırsınız, yününden faydalanırsınız, boynuzundan faydalanırsınız, yap ağzından faydalanırsınız, efendim, sakat altından faydalanırsınız, etinden faydalanırsınız, her bir şeyden faydalanırsınız. Hiçbir şeyi atılmaz bu mübarek hayvanlar. Boş değil. Boş değil. Ve en önemlisi ve minha te'ekulûn. Ve siz bunlardan yersiniz de. Bunlardan ibret alın. İbret alın diyor. Bunları ben size hizmet etmek üzere yarattım. Siz de bana olan kulluğunuzu unutmayın. <gülüyor> Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri kendisine gerçek manada kulluk eden kullarından eylesin. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Anna Yasifun. Ve selamun alel-müsellin